Allahu Rabbi alamin. Ve akibatul mustaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim Ve inneke le ala fuluk-i nazim Sadakallahu razim Ve bella vana rasuluna nebiyyul kerim Ve nahmu ala dâlike min ash-shâkirîn ash-shâhidîn ve Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar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 ''İnanmış insanların dili olsa da birleşseler, O'nun senaya, onu, onu methe, O'nu ölmeye devam etseler, kıyametler kopar da yine O'nun methü senası bitmez.'' diyoruz muhterem Müslümanlar. Aşk eri koca mürşid, büyük müdveli Mevlana aşktan bahsederken öyle diyor.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 Geçen dersimde kısaca söyleyi verdim geçtim ki hadis şerifi alacağız inşallah o teala göreceğiz. Hazreti Adem'e Safiullah diyoruz. Muha Nediullah diyoruz. Hazreti İbrahim'e Halilullah diyoruz. Hazreti, e Hazreti Musa'ya Kelimullah diyoruz. Hazreti İsa'ya Ruhullah diyoruz kainatın son ve en büyük peygamberine hep beraber ne diyoruz muhterem Müslümanlar? <gülüyor> Habibullah. Allah'ın yegane ve en yüce sevgilisi. Bir şey Mevlana söyledi mi? Başka söyler muhterem Müslümanlar. Öyle diyor. İş kast, tari kırahı peygamberi ma mazade iş işkîm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 Hukuvvet İslam'da, kardeşlik İslam'da, şefkat İslam'da, merhamet ve hakedâ. Yani şöyle diyorum, dünyanın bütün lübat kitaplarında fedail-i dair kelime olarak ne bulursanız, Vallahi ve billâhi ve tallâhi hepsi İslam'da, Kur'an'da ve Hazreti Muhammed'in yolundadır. Onun için, bu Habibinden bahsederken alemlerin Rabbi dersinin serlevasını tezgin eden ayet-i kerime de وَاِنَّكَ لَا عَلَى حُلُقٍ diyor. Ya Muhammed sen pek büyük, pek yüce, pek âli bir ahlak, şiret ve fazilet üzerindesin diyor. Öyle olunca biz peygamberin izindeyiz. Tamam mı? Muhterem Müslümanlar. Milyar defa tekrarlıyoruz. Beşeriyet nereye giderse gitsin, kimin izini takip ederse etsin, biz, biz, biz Nebi'yi Zişan'ın, Nebi'yi Mutlak'ın, Peygamber'in izindeyiz. Onun izini izleyeceğiz. Muhterem Müslümanlar, bu bizim sözümüz de değil, Yüce Allah'ın kelamı. Es i Vma ata bukumü Rasulullah size neyi getirdi onu tutunuz. Konyalı kardeşlerim, benim vasiyetim, Kurandan alarak size sağ olduğu müddetle iletiyorum. Tamam mı? kulağınızda gece gündüz 24 saat çınlayacak. وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَهُذُوهُ Allah'ın Resulü size neyi getirdiyse onu tutunur. وَمَا نَحَاكُمْ Neden de sizi nehyettiyse ondan uzak Ve tebullah Allah'tan da korkunuz. Müslümanlar, İslam Peygamberine muhalefet etmekten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 Sakır ola ki hayat gidişi Hazreti Hz. Muhammed'in sünnet ve ahlakının yolunun dışına çıkmasın. Diplomanı, etiketine, ahlakına, fennine az güvendir. Az güvendir. Ya. Hele asrımızda, muhterem Müslümanlar, hele asrımızda ne etiketliler var.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 İkbal'in bir sözünü arz edeyim, sonra konumuza girelim, de bitmesin. Bir şeyler söylemiş olalım, siledi Muhammed'i ve dersimizin esasını teşkil eden hadis üzerinde duracağız. Koca İkbal, şartta hukuk bitirmiş, garda iki fakülte tamamlamış, münihde fayamlı meşrik metni ve teziyle doktora yapmış. 6 yıl Londra'da kaldım, sabah namazının evradından Rabbim beni mahrum etmedi diyen, büyük filozof, büyük mütefekkir, büyük şair, büyük kurtarıcı, Doktor Muhammed İkbal, Pakistan'ın, muhterem Müslümanlar, ilk kurtuluşunda 100 milyondan fazla nüfusu vardı, 938'ler o civarlar, Muhammed Ali Cinnah, öyle diyor ilk reisi Cungur, Doktor Muhammed Iqbal sağ kanadındı, sağ kolumdu diyor. Onun mertlik ve erdiği Pakistan milletini kurtarmaya vesile oldu diyor. Kaya gibi göksünü umulmadık, hücumlara, imtihanlara tutan Iqbal yılmadı ve 100 milyon Pakistanlı Müslüman Hint putperestlerinin ineğe tapan, perce tapan hain ve salimlerinin sultasından, İngiliz idaresinden kurtulmamıza vesile oldu diyor. Muhterem Müslümanlar büyüklerin şefaatlerini niyaz ediyoruz. Rabbim mahşerde bizi onlarla haşret diyoruz. İkbal deyince, isterseniz elimdekinden evvel Hazreti Kur'an için bir söylediği sözü de size nakledi vereyim, geçeyim. Kur'an'ımız zaten, nizamımız dedik ya, koca İkbali ne diyor muhterem Müslümanlar? Gertükâhi için Müslüman zîsten nîst mümkün cüzbe Kur'an zîsten ezkirîbi asrîne hoşyar bağış rehkütet eyrah rehuşyâr bağış bak bak şair, koca filozof dev İkbali ne diyor bakınız Konyalı kardeşlerim Müslümanca yaşamak ister misin? Kur'an'ı kelimle amel edeceksin diyor. Konyalı müminler, Kapucamii'nin muhterem cemaati, Müslümanca yaşamak ister misin? Kur'an dışında İslamiyet yok diyor. Niçin mümkün? Cüzbe Kur'an, ziisten Kur'an dışında İslami hayat yoktur. Eskiri bir var. bu kokmuş asrın şartlar bakımından getirdiği yeniliklere karşı uyanık olaklığı başına al. Bunların çoğu yol diyor. Bunların çoğu yol vurucudur diyor. Gençler, gençler, 20. asrın evlatları, Müslümanların çocukları ikaz ediyorum. Yolunuzu seçerken dikkatli olunuz, Rabbim bu Necip milletin evladını hidayetinle en doğruyu Amin. Ya Muhterem müminler, bin defa tekrar dünyaya gelsek biz Kur'an'ın hadimleri, Kur'an'ın yolcularıyız. Biz Hazreti Muhammed'in yüzündeyiz ve Konyalılar ısrar ediyorum, ısrarla söylüyorum, yavrularınıza İslam abu hayatını, iman abu hayatını kandıra kandıra içiriniz. Onları Kur'an nuruyla birleştiriniz. Onları fahri kainatın yolunda hayat vererek yetiştirip efendi unsurlar olarak cemiyete hediye ediniz. Ben şimdi Kapı Camiimin cemaatına şöyle sesleniyorum. Biz melekleşmiş nesil istiyoruz. Şeytan gençlik istemiyoruz muhterem Müslümanlar. Sarhoş, ayyaş nesil istemiyoruz. Sonra muhterem Müminler devamlı olarak biz şöyle söylüyoruz. Bizim kaderimizi elinde tutanlar beş şeyi yapmaya mecburdurlar. Beş şeyimizi koruyacaklar. Bizim inancımıza göre, ecdadımızın inancına göre, Allah'ın buyruklarına göre, Resulullah'ın getirdiğine göre, şu necip milletin başına geçenler beş şeyini koruyacak. Bir, aklını koruyacak. iki dinini koruyacak. Üç, canını koruyacak. Dört, malını koruyacak. Beş, neslini koruyacak. Bunları unutma. Defterine kayda. Eğer bunları korumazsa bize ihanetin, bize hıyanetin, bize zulmün en ağırını yapıyor demektir. Hacı efendi, televizyoncu Hacı efendi kötülüğün, bu millete fenalığın en ağırını sen yapıyorsun demektir. E ne Ne olacak? Adamını iyi bileceksin, memleketin, memleketin emrini ve işini vereceği kişiyi iyi tespit edeceksin. Yüce Rabbim bizi arşa giden, Allah'a giden, cennete giden, saadete giden, nurlu yolumuzdan, arşi ve semavi ilahi İslam dinimizden, Hazreti Muhammed'in bize getirdiği sürurlu ve neşeli ahlak ve faziletten ayırma diye dua ediyoruz. Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz için bazı şeyler okumak istiyordum ama hadi bir beyt okuyup hadis-i şerife geçeyim. Allah'ın Resulü için İkbal diyor ki, Molla Camii'nin şiirine nesrine ölmüşüm ben diyor. Yukarıdan böyle geliyor esrar ve Rumuzda koca şair, Molla Caminin şiirine de, nesrine de ölmüşüm ben diyor. O kadar ve sonunda şöyle diyor: Peygamber Efendimiz'in için söylediği şu sözün hayranıyım diyor. Ne demiş Molla Cami? Nuskali kevnen radibaje ost. Müslümanlar dikkat ediyor musunuz? Nuskali kevnen radibaje ost. Cümle âlem bende canu Hâce oldu. Dünyanın, ahiretin bütün varlığın nüs'vai kübrası, örnek insanı, lideri ve peygamberi Hazreti Muhammed'dir. Bütün mahlukat bendedir. Efendi ise Hazreti Muhammed'dir diyor. Bütün insanlık bendedir efendi ise Hazreti Muhammed'dir diyor. Ve muhtemel Müslümanlar efendiliğin yolunu şöyle göstermiş oluyor. Muhammed gibi ol ki efendi olasın. Tamam mı? Mümin kardeşim. Hazreti Muhammed'i örnek al ki efendi olasın. Kölelikten kurtulasın. Mesela. Bunun dışında başka efendiliğin yolu yok. Ezelden ebeden Muhammedi haslet, Muhammedi ahlak, Muhammedi fazilete sahip olmak. Neymiş onun sünneti, onun hilyesi, onun şahsiyetini öğren amiller nelermiş? Geçen dersinde hadis-i şerife girmiştim muhterem müminler. Bakalım hadis şerifi kısa kısa görelim. Bir saatimiz vefa ettiği miktarda. Peygamber Efendimiz buyurmuşlardı ki El marifetu re'su mali. Marifetullah sermayemdir. Müminler sırayla göreceğiz. Allah'ın Resulü'nün sivetini ören, şahsiyetini meydana getiren çiçekler nelerdir? Birer birer söyleyeceğim. Siz de hıfz edeceksiniz. Onları nefsimizde, bünyemizde tatbik edeceğiz. Kölelikten kurtulup efendiliğe mazhar olacağız inşallah. O teala. Resulullah buyuruyorlar, el marifetü reis Mali Sermayem marifetullah'tır. Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ermek. Bir şeyh efendi var. Tanıdığım, sevdiğim bir şeyh efendi var. Onun güzel bir sözü var. Sohbette bazen kardeşlerime, sevdiklerime tekrarlarım muhterem Müslümanlar. Arapça ve kısa bir ibare. Sen de ezberleyiver istersen Hoca Efendi. Kün me Allahi ve la kubali diyor. Kün me Allahi ve la kubali Allah ile beraber ol, gayrıyı aldırma diyor. Müslüman. Tamam mı? Evde, yolda, tarlada, bahçede, ticarethanede yalnızken ve cemiyet içerisinde camide, nerede olursan ol. Yine beraber ol, gayriyiye aldırma. Kün ve Allahi ve la tübali. Marifetullah'ı tahsil et. Peygamber Efendimiz, mübarek hırkasını Hazreti Ömer Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'e teslim ediyor. Bunları Benden sonra bu hırkamı, şu emanetlerimi, Veysel Karani'ye veriniz diyor. Muhterem Müslümanlar, uzatmayacağım hadiseyi, Mekke'yi mükerremede Veysel Karani ile karşılaştılar. Hatta Peygamber Efendimiz, onu tanımak için sağ elin içerisinde bir beyazlık vardır diyor. Böylece Allah'ın Resulü ey, maddeten görüşmediler, mütelem ama görüp duruyor demek ki. Sevdiklerini görüp duruyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kadri Âlileri Alile Kubbe-i Hadra'nın altında, biiznillah bizi buradan görüp duruyor. Çünkü ruhaniyetin önüne hiçbir şey hicabı olamaz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 Koca Akif, koca Akif 80 sene evvel haya sığınılmış inmiş ya ya Konyalı kardeşim koca Akif 80 sene evvel öyle diyor haya sığınılmış inmiş öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzler artarmış veya bir incecik terder. ya muhterem Müslümanlar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 ile zehir içiyor yavrularına. Ahlaki bakımdan. Akşehirli hocayı rahmetle yad edelim. Akşehirli Hacahmet Efendi hocayı Konya'mızın büyük hocalarından da içinizde dinleyenlerimiz henüz daha çok yaş itibariyle bu kürsüden öyle diyordu. O zamanlar radyo yeni çıkmış. Konyalılar, O zamanlar radyo yeni çıkmış. Evde kızcağız Anneyi, babayı şöyle bir tarafa, bilhassa babayı çarşıya gönderdi mi, radyonun düğmesini açıyor, süpürgeyi eline alıyor, ne geliyorsa saatlerce dinliyor, ne geliyorsa ama kızcağız. Sonra beş yaşında bir kızcağıza soruyorsunuz, kızım yarın gelin olacağında nasıl dans edeceksin, nasıl yerden kıracaksın, hadi bakayım nasıl döneceksin falan...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 Beklediğimiz ve umduğumuz güzel günleri göster diye. Ağustos zaferinin başladığı gün çekilen resimlere bakınız. Kumandanlar, başı sarıklı alimler, fetih suresi arşaka kalkan eller ve kainatın Rabbinden fetih diyen diller. 23 Nisan 1920 Büyük Millet Meclisi açılıyor.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 ''Türkiye İslam'ındır, Müslümanların!'' diyor. Muhtemelen İlgiler, ne gerek? Vicdan azabına eş, kayna kayna Sakarya. Koca dahi, büyük mütefekkir, İslam'ı cinnet derecesine getirmiş adam. Necip Fazıl öyle diyor Sakarya şiirinde,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 askerle alakalı olarak maneviyatı olmayan asker harbe edemez, vatan koruyamaz dedi. Bugünün genelkurmay başkanın beyanatı bu. Binaen ala darip, Binaen ala darip, Her doğan çocuğu kundaktayken daha yüzüne o nazarla bakacağız. Tebessümümüz bu mana ile olacak. Ordumuza gönderirken, muhterem Müslümanlar Bekçi Kulesi'ne hudut boylarına gönderirken yavrucağızımızı askere uğurlarken hadi evladım nene hatunun dediği gibi oğlum ya şehit ya gazi olacaksın tamam mı? Ermeninin muskofun oyununa gelmeyeceksin. Bu cennet vatan şehit ecdadının sana emanetidir diye beşiğini ninniyle böyle salıyordu nene hatun muhterem dinler.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 yeri gerektiği zaman yeri geldiği zaman bu vatan için bu vatan için bu sancak için bu bayrak için bu ncih millet için başımdaki kıllar adedince başım olsa mukaddesat ve dinim ve kitabım Kur'anım için birer birer feda olsun diyebilmeli muhtarlarımolar bunlarda niye bakıyor Hz. Muhammed'in şahsiyetini öğren, marifetullah'a bakıyor. Yani Allah'ı bilmek, Allah'ı bulmak, Allah'a ermek. Muhtelabimler unutmayınız. Peygamber Efendimiz hadisine devam ediyor. Velhub, evet. Velaklu aslu dini. Akıl da dinimin aslıdır. Marifetullah sermayemdir. Akıl dinimin aslıdır. Geçen derste birkaç cümleyle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 Hz. Ömer öyle diyor, Hz. Ömer öyle diyor, Müslümanlar söz sözü atıyor. Kabe muazzamaya bakmış Hz. Ömer, ''Ey Allah'ın beyti'' diyor, ''Seni yedi defa yıksam tekrar yaparım'' diyor. Hz. Ömer böyle diyor, adalet tarihinin ön sözü, divacısı. Hz. Ömer böyle diyor, ''Ey Kabe seni yedi defa yıksam tekrar yaparım'' Bir müminin camilin kalbini yıkmaktan bir sefer yıkmaktan sağa sayılırım Allah'ın diyor. Kenzül ummal hadisi. Kenzül ummal hadisi. Peygamber Efendimiz Kabe'yi tavaf ediyor. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhuma Abdullah İbn Ömer ben Rasulullah'ın yanındaydım diyor. Hem tavaf ediyor. Resulullah hem de böyle buyuruyordu. Ya beytallah ya kehabetallah ma azameki ve ma azame hurmetuki resul böyle diyordu. Ey Allah'ın beyti ne kadar büyüksün ve sana hurmet ve seni tazim ne kadar büyük ve elmürminü azamu indallahi hurmetem mink bak bak bak bak kapı caminin muhterem cemaati bak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 Bir buçuk milyar Müslümanların misali Niye benzer bilir misiniz muhterem cemaat Bir buçuk milyar Müslümanların misali Niye benzer bilir misiniz Meselü keset bir beden gibidir Bir buçuk milyar bir beden gibidir Gözler, kulaklar Diller, eller, kalp ve ruh Bir beden gibidir Neden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 Hakimler ve emniyetçiler rahat. O vakit vatan, cennet vatan. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda diyor yapacak kim? O vakit cennet vatan. Cennet vatan olması için içindeki insanların cennetlik olarak gerçek müminler olması lazım. Ben bunu tekrar tekrar tembih ediyorum muhterem Müslümanlar. Bütün varlığımızla Allah'ın habli metinine, İslam'a, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e vahyin akla ışık tutması meselesine sımsıkı sarılacağız. Göreceksiniz ki kötülükler kendiliğinden sabun köpüğü gibi, sabun köpüğü gibi yok olup gidecek. Muhterem Müslümanlar, bazı evlerde, ailelerde dırdır, dırdıbık dır çok olur. Çok özür diliyorum. Koca sarhoş,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 Allah Allah. Duyduğu ağır cümlelerden hiçbir şey yok. Top yakın düzelmiş Hadi Hatun, hadi hanımcığım, hadi şöyle yap, hadi böyle yap. Her şey efendice. İş şuuna giriyor. Şimdi Hatuncaz karşı taraftan tabii devamlı iyi kelime görünce, ya bu diyor, bu adam canıda değişiklik oldu. Ben de oldu. Ben de nefsimi değiştirmeliyim diyor. Hatuncaz yavaş yavaş. Başını şöyle bir yarı örtüyor falan, dışarıya çıkarken etekliği biraz daha uzun giyiyor, aradan bir ay geçiyor, Müslüman hanımlara, yahu size imreniyorum ne kadar güzel örtülüp giyiniyorsunuz diyor, kocasına efendi bana da bir bolca şöyle uzunca bir manto yap bakayım, çoraplarda da çok giymemiş gibi ince, bunların yerine daha ucuz fakat kalın çoraplar al bana, şu ayakkabının da bir titizini değiştir, sonra... Bakıyorsunuz mahalle toplantılarına adım hanım gitmeye başlıyor. Falan hanım bizim mahallede çarşamba bir sohbet ediyormuş. Bir de ben gideyim bakayım. Dönüşünde üç tane mendil... Üç tane mendil gözyaşlarıyla ıslanmış. Yavrular şimdi o nur yavrular evvelce kasığında entiharı giyerken...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 Kızlar annesinin koltuğuna, babalar babasının koltuğuna böyle kucaklıyorlar, seviyorlar, alından öpüyorlar falan. Alemde hayat varmış ya diyorlar babalarına. Tamam mı? Eve bakıyorsunuz ki Gülistan. Gülistan elhamdülillahi teala. Gülistan. evet. Geçim, refah, kardeşlik, sevgi, muavenet, şefkat, merhamet, bu hakeden bu hakeden. Müteayyen Müslümanlar.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 akıllı olalım diyoruz. Sonra Peygamber Efendimiz'in hilyesine geçiyoruz. Veghubbu esasi. Peygamber Efendimiz Geçen son sözü burada bırakmıştım. Geçen cuma dersinde. bu esasi. Sevgi dinimin esasidir. Akıl aslıdır. Hani inşaat inşaatçı mühendisler evvela bir sömel döküyorlar. Sonra temel döküyorlar. Sonra üzerine Kolon çıkıyorlar, tuğlayla örüyorlar. Muhtemel Müslümanlar, din-i mübini İslam'da şomel, alt plaka beton, şerit demirle döşenmiş plaka beton evvela akıl. Çünkü mükellefiyetin sırrıdır. Okudum Ali i kıvamul size. kıvâm mer'i <gülüyor> akruhu ve men la akle lehu la dîne lehu. Muhtemel Müslümanlar, sonra temel vel hubbu esasi.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 o kalpte iman ve aşk ve ihlas ve Allah sevgisi olacak. Ya. Akif sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayrı umulur diyor. Silesin, sinesinde leş taşıyan kişiden ne hayrı umulur. <gülüyor> Memleket muhabbeti ve vatın sevgisi iman dolu kalpten gelir diyor. İman dolu kalpten gelir diyor. Yoksa iman olmayınca leş, muhterem müminler. Bir muhafaza bursun. Bu gerçekleri böylece size olduğu gibi ömür boyu söylemeye devam edeceğim muhterem şumalar. Yavrularınızı, yavrularınızı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi yetiştireceksiniz inşallah o teala. Osmanlılar da muhterem müminler Osmanlılar da Enderun-u Humayun deniliyor. enderun Humayun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 Dışarıda bozulur diye talim ve tedris körpe dumanlara, acayip tesirler icra eder. Onun için Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler, Osmanlar, Orhanlar, Ertuğrul'lar ve Emsali onların neslinden gelen büyük kalkanlar ve kumandanlar hususi tahsille yetiştirilmiş. Molla Gürani'lerin, Molla Fenari'lerin, Molla Hüsevre'lerin, İbn Kemaller'in, Zembilli Alefendiler'in dev yapılı ilim adamlarının önünde terbiyelerle yetişmiş muhterem Almanya'da sene 976 Mainz diye, Mainz diye bir büyük şehirde konferansım var. İçinizde o konferansında bulunan kardeşlerim var. İçinizde cemaat içerisinde Maiz'de konuşuyorum ve Mozu büyük günahlar ve büyük günahlara tevbe etmenin şartları. Bugünkü hatırlıyorum. 976 986 996 19 senelik hatıra. Muhterem bilimler olduğu gibi naklediyorum size. Günahları böyle birer birer. Şirk, küfür, katil, zina, içki, yalan, yalancı şahitliği ve ensali. Sıraladım böyle. Sonunda, sonunda sakın ola ki büyük günah işledin de Rabbim affetmez diye dergâhtan uzaklaşma. İn dergâhima dergâhinevmîdînîz. Satbâl eger <gülüyor> kayıdaşı kestiği bâz da bizim bu dergâhımız. Konyalı kardeşler bu ümit alma değil yahu İslam benim size söylediğim.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 Şöyle kapının oradan biri kattı, Muhterem kardeşlerim. Salon hınca hınç dolu. Gözü kıpkırmızı olmuş bir genç. Kalktı mecliste. Ben tam bunu anlattım, bunu söyledim. Kalktı ayağa. Hocam dedi, Allah şahit ki dedi, ben bu söylediğiniz günahların çoğunu yaptım dedi. Fakat şu cemaatin huzurunda, şu cemaatin huzurunda şeref sözü veriyorum tövbe ettim bir daha bu günahları işlemeyeceğim dedi. Allah Allah. Muhterem kardeşlerim 10 sene sonra, 15 sene sonra Çabey'i Muazzama'da, Maiz'den gelen Türk işçisi kardeşlerime sorduğum oldu. O bizim falan kişi ne yapıyor Muanzamada? Hani deste kalktı, saltu tövbe ettiydi sordum, soruyorum.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 Rabbin'e iyi sarılacaksın. Kitabın Kur'an'a iyi sarılacaksın. Peygamberin Hz. Muhammed'e iyi sarılacaksın. Evet, yine böyle ders sevgide kaldı. Geçen sohbette, cumadaki gibi. velhubb esasi. Sevgi dinimin esasıdır. Fıkrasında kaldı hadis-i şerifin. Ben şöyle söyleyip ders kesiyorum. Ezanımız okundu. Muhterem Müslümanlar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 bir büyük zatın duası Allah'ımız sevsin Allah'ımız büyük kullarına Müslümanlara sevdirsin Allah'ımız cennetiyle cemaliyle sevindirsin inşallah sallu ala Resulina Muhammed buyurun aşk ile kelime-i şehadet eşhedü la ilahe illallah ve şahit an Muhammed'in abduhu ve resulü kelime-i tayyibeyin mübarekesiyle mevla cümlemize gülerek çene kapayıp Rabbimize kavuşmayı mukaddar kolsun. Hakka hak gülüp hakka örtü batılı batıl batıldan batıldan istina benleyelim i salihine ilhak eylesin. Cümlemize ve arz derindeki bütün Allah'a Resulüne inanmış kullara cennet, nimet ve cemali ilahiyyesiyle iltifat ve ikram buyursun. Subhane rabbike rabbil izzete unmaye sükun ve selamun aleyl mürselin ve elhamdülillahi rabbil Alamin aleminel Fatiha.